Alo, Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim hocam e, özürlü, özürlüğünün namazı Eda etmesi şartları Halil Gülenç'te yazılı. E, bir şey kafama takılıyor, sorabilir miyim acaba? Buyurun. E, Halil Gülenç'in yazmış olduğu ibare aynen okuyorum. Bir kimse yüzünü yıkadıktan sonra avucunu... Mus bir kimse yüzünü yıkadıktan sonra avucunu musluk altına tutup su alma niyetini getirmeden su alırsa avucunun abdesti alındığından avucun içindeki su ile kol ve dizsekleri yıkayamaz. Çünkü her elin içindeki su diğer elin kol ve dizseğine nispeten müstemel sayılır. Bu e, müstemel yani sadece özürlüğe dair mi yoksa biz her abdest aldığımızda yine... E, su alışlama niyetini getirecek mi diye Hı -hı. merak ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diyoruz. Anladığım kadarıyla tam ibareyi anlayamadım. Su ne zaman mustamel olur diye fıkıhta bir tartışma konusu vardır. Su, su bedenden ayrıldığı vakitte Hanefi Hı -hı. mezhebine göre mustamel olur. Bedenden ayrılmadığı müddetçe o su bedenin ne tarafında dolaşırsa dolaşsın mustamel değildir. Hı. Mustamel nedir hocam? Mustamel, kullan, ibadette kullanılmış olan su demektir. Hı. Yani may-i mustamel denir fakat da kullanılmış su ne demek yani? Bir ibadet yapmak için kullanılmış olan bir suya biz may-i mustamel deriz. Bu su abdest suyu, işte gusül suyu hı hı. vesaire gibi bu sulardır. Dolayısıyla da Elinize suyu aldınız. Kardeşimiz orayı okuduğu için söylüyorum. Bu suyu elimize koyduğumuz vakitte musluktan. Bu avucumuzun içerisinde öyle değil mi? Şu yukarıdan doğru, aşağı doğru sarkıttığımızda su ne yapar? Akar. Dirseğimize yani. doğru gelir ve dirseğimizden Hı. akar. Dirseğimiz üzerinde, bileğimizde işte Hı. efendime söyleyeyim. Bu ağzamızda gezdiği müddetçe Hanefi mezhebine göre sumuz tamel değildir. Dolayısıyla buradan almış olduğunuz suyla bu kolunuzun her tarafını ne yapabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Ama dirseğinizin altına geldi, buradan ayrıldığı andan itibaren kusumuz tamel hükmünü alır. Yani bu su temizdir. Ha, temiz olup olmadığı da fıkıhta bir takım tartışmalar vardır ama asah görüşümüz, sahih olan görüşümüz bu su temizdir. Dolayısıyla buradan ayrıldığında mustamel oldu. İbadette kullanılmış olduğundan dolayı mustameldir. Temizdir ama bir başka temizlikte kullanılamaz. Ne demek bir başka temizlik? İkinci kez o suyu bir insan yani diyelim biriktirmiş olsa, eskiden leğenlerde alıyorlardı ya, hı hı. leğenlerde. O suyu aldınız, yüzünüzü yıkadınız, kollarınızı yıkadınız, ayağınızı yıkadınız. O su, şimdi insan ağzında hiçbir pislik yoksa, sırf mücerdet olarak elimize, yüzümüze değdi diye pis olur mu? O su olmaz. pis olmaz. Hı hı. Mücadet olarak üzerimizde hiçbir pislik Hı -hı. yok. Kan yok, irin yok vesaire yok. Yani affedersin sümük vesaire hiçbir şey yok. Sırf kollarımızı yıkadık, yüzümüzü yıkadık, başımızı ayaklarımızı ve su orada birikti. O su e, mustamel sudur. Niye? Çünkü ibadette kullanılmıştır. Manevi pisliği gidermekte kullanmıştır. Evet o su temizdir. Dolayısıyla bir insanın su devrilse üzerine bulaşsa veya da abdest damlaları üzerine bulaşsa, abdest alırken kolunuzdan mesela üstünüze değişse, gömleğinize, ceketinize, pantolonunuza zarar verir mi? Vermez. Niye? Çünkü o temizdir. ama Bu yönden onu, temizdir. Evet ama onu ikinci kez abdest almada kullanabilir misiniz? Ya tertemiz su. Hayır, Hanefi mezhebine Hı. göre su bedenden ayrılır ayrılmaz, mustamel hükmü yani, Kullanılmış hükmünü alır. Dolayısıyla ikinci kez o suyu biriktirip tekrar abdest onunla alamazsınız. Hmm. Halit Güneş Efendi anladığım kadarıyla bunu izah etmiş. Dolayısıyla kolunuzu yıkama niyetiyle, avucunuza aldığınız suyu, hmm. kolunuzu yıkamak niyetiyle alırsanız, dolayısıyla bu su buraya aktarılacağından dolayı, bu alet olur o zaman bilek, el kısmı alet olur. Buraya aktarılacağın mesele yok. Ama böyle bir niyet yok da, mücerret olarak aklınıza gelmeden, bu suyu alıp buraya aktarırsanız buraya değdi ya, hı hı. değmiş olan su burada mustamel hale gelir. Dolayısıyla bu suyla elinizi yıkamış olmazsınız, tarzı Tekrar yerine yıkamış. getirmiş olmazsınız. Hı. Bunu demek istiyor. Evet, biraz teknik ve derin bir evet. meseleydi. Uzun ve detaylı bir konu. Evet.